Ben 2-3 ay kadar depresyon ilacı kullandım hocam. Anlayamadık gün önceden, Ayşe Hanım. Tekrar eder misiniz? 2-3 ay kadar bundan 2-3 ay öncesinden depresyon ilacı kullanmaya başladım. Evet. 2 gün önce 4 haftalık hamile olduğunu öğrendim. Evet. Dinimizce kürtaj için verilen bir süre var mı? Evet. Yani hamileliği sonlandırmak için verilmiş bir süre var mı? İlk dört hafta içinde, ilk altı hafta içinde. Hay hay. Bunu öğrenmek istiyorum. Döneltelim de. inşallah hocamıza. Sıhhat diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar olsun. Kahramanmaraş'a selamlar. Evet muhterem hocam. Kürtaj için bir süre var mıdır? E, dinişleri Yüksek Kurulu'nun yaklaşımı, yani değişik kanaatler sağda solda var. Arap ülkelerinde belirli bir süre takdir ediyorlar ama bizim kanaatımız... Çocuk ana rahmine düştükten itibaren annenin hayati tehlikesi olmadıkça yahut anne artık normal hayatını sürdüremeyecek bir rahatsızla bu doğum vesile olmadıkça o çocuğun aldırılması caiz değil. Evet yani ana rahmine düşmüş bir canlı var ortada onun evet. doğumunun beklenmesi gerekiyor. Mutlaka gerekir. bekleyeceğiz. Mevla'ya tevekkül edelim. Başkan. İnşallah sağlıklı sıhhatli bir yavrumuz. Dünyaya gelir. Kaldı ki yani olmadığı takdirde yani sağlıklı bir evlat olmasa ne olur? Cenab-ı Hakk'ın bir imtihanı artık kabul Muhakkak. edeceğiz. Her şey Mevlamız'ın elinde yani bize düşen nedir? Tedbirimizi alırız. Gerekli kontroller, muayeneler neyse onları yaparız. Elimizden gelen her şeyi yaparız ama buna rağmen mesela bakıyoruz. Annesi doktor, babası doktor ama çocuğu hasta. Yani, yani. E, sakat olarak doğan çocuklar olabiliyor. Eğer böyle bir şey olmayacak olsaydı bu anne baba zaten işi biliyorlar. E, bu çocuğun sağlam olması gerekirdi ama e, tedbir alınıyor. Fakat biz ne yapacağız? Cenab-ı Hakk'a tevekkül edeceğiz. İnşallah.